Bu Yahudilerin hali kendilerinden az önce, yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca, gayet acı bir asap çekecek olan kimselerin durumuna benzer. Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise, tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, o, insana, dine inanma, reddet, diye telkin eder. O, kendisine kulak verip, kâfir olunca da şöyle der. Ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım. Neticede ikisinin akibeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler, Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düşçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.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 parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için, biz onları insanlara anlatıyoruz. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O Melik'tir, Kuddüstür, Selam'dır. Mü'mindir, Müheymindir.